Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu ünite ile birlikte bilim felsefesinin anlamını açıklamak için bilimin konusunu, amacını ve yöntemini inceleyeceğiz. Bilim felsefesi, gözlem veya deneye dayalı bilimleri inceleyen felsefe dalıdır. Gözlem veya deneye dayalı olmayan matematik gibi biçimsel bilimleri inceleyen felsefe dallarını, örneğin matematik felsefesini bilim felsefesinin dışında tutuyoruz. Burada yalnız genel bilim felsefesinin ana konularını irdeleyeceğiz. Bilim felsefesinin anlamını açıklamak için konusunu, amacını ve yöntemini incelemek gerekir. Bilim felsefesinin konusu yukarıda tanımlandığı anlamda bilimin kendisidir. Bilim felsefesinin amacı, konusu olan bilimin ne olduğunu araştırıp ortaya koymaktır. Dikkat edilirse bu işlevi bilimin kendisi yapmaz. Bilim felsefesinin yöntemi ise bir yandan mantıksal çözümleme, öbür yandan bilim tarihinin verilerinden yararlanmaktır. Bilim felsefesinde incelenen her kavram ve sorunun ontolojik, epistemolojik ve metodolojik olmak üzere üç ayrı boyutu vardır. Ancak bilimin konusuna ilişkin kavram ve sorunların ontolojik, amacına ilişkin olanların epistemolojik, yöntemine ilişkin olanların da Metodolojik boyutunun işlevi ağır basar. Bilgi üretmeyi amaçlayan bir uğraş olan bilimin konusu, üretilmek istenen bilginin konusu olan varlıklardır. Bu varlıklar, evrende var olan, var olmuş ve var olacak somut nesneler ve olaylar ile bunlara ilişkin olgulardır. Olgular, doğru olan önermeleri doğru kılan varlıklardır. Olgu, gerçek olan durum demektir. Gerçek olmayan duruma salt olanaklı durum denir. Bir önermenin doğru olması, karşılığı olan olgunun gerçek olması demektir. Olgular, doğru yalın önermelerin karşılığı olan yalın olgular ile, doğru yalın olmayan önermelerin karşılığı olan yalın olmayan olgulara ayrılabilir. Buna göre yalın olgu, bir somut nesnenin belli bir özellik taşıması, veya birden çok sayıda nesne arasında belli bir bağıntının bulunması demektir. Örneğin dünyanın güneşin etrafında dönmesi bir yalın olgudur. Öte yandan yalın olmayan olgular bunları dile getiren yalın olmayan önermelerin çeşitlerine göre adlandırılır. Değinleme olgusu, tümel evetleme olgusu, koşullu olgu, tümel koşullu olgu gibi. Az önce tanıladığımız özellikleri bir şema aracılığıyla özetlemeye çalışırsak olguları yalın olgu ve yalın olmayan olgular olarak iki başlık altında topluyoruz. Yalın olmayan olgular dört alt başlığa ayrılmakta. Bunlar değilleme olgusu, tümel evetleme olgusu, koşullu olgu, tümel koşullu olgudur. Ancak bilim konusu olan varlıkları tüm somutlukları ile incelemez. Bilimin asıl konusu bu varlıklardan soyutlama ve idealleştirme yoluyla elde edilen nesne dizgeleridir. Bilim, tam somut olan gerçek nesneleri doğrudan inceleyecek yerde, bu gerçek nesnelerden soyutlama ve idealleştirme yoluyla ortaya çıkan yarı somut, yarı soyut nesne dizgelerini inceler. Her nesne dizgesinin türüne özgü belirlenebilir özellikleri vardır. Örneğin gaz kitlelerinin basınç, hacim ve sıcaklık gibi belirlenebilir özellikleri vardır. Her belirlenebilir özelliğin altında genellikle birden çok sayıda belirlenmiş özellikler bulunur. Örneğin, renk bir belirlenebilir özellik ise, renk belirlenebilir özelliği altında tek tek renk tonları ise belirlenmiş özelliklerdir. Bir nesne dizgesinin belli bir zaman ve yerde belli bir belirlenmiş özelliği taşımasına yalın durum denir. Gerçek olan yalın duruma ise olgu denir. Bilimin amacı konusu olan varlıklar üzerine sağlam bilgi vermektir. Bu tür bilgiye bilimsel bilgi denir. Bilimsel bilgi özellikle tümel koşullu önermelerle ifade edilebilen evrendeki düzenliliklerin bilgisini kapsar. Bu düzenlilikler yalın olmayan olguların bir türüdür. Tüm metaller yeterince ısıtıldığında genleşir dediğimiz zaman tümel koşullu bir önermeye örnek vermiş oluruz. Bilim insanları bir yalın veya yalın olmayan olgunun bilgisine eriştiklerinde, bu olgunun karşılığı olduğu bir bilimsel önermeyi ortaya koymalıdır. Bir önermenin karşılığı olan olgu bulunursa önerme doğru, yoksa yanlış olur. Yalın olgular ifade eden ve az sayıda gözlem veya deney ile doğru olup olmadığı saptanabilen bir önermeye gözlem önermesi denir. Bir bilimsel önermenin bir olgunun bilgisini ifade edebilmesinin şu üç epistemolojik koşulu vardır. Kabul koşulu, gerekçelendirme koşulu, doğruluk koşulu. Kabul koşulunda önerme, İlgili bilim insanları topluluğunca kabul edilmelidir. Gerekçelendirme koşulunda önerme gerekçelendirilmeli, yani kabul edilebilir bir bilimsel yönteme dayanarak ortaya konulmalıdır. Doğruluk koşulunda ise önerme doğru olmalıdır. Bilim insanlarının bir bilimsel önermeyi kabul etmeleri, bu önermeyi bilimsel çalışmalarında kullanmaya, yani daha açık olarak her türlü bilimsel çıkarımların öncülleri olarak kullanmaya karar vermeleri demektir. Bilim insanları kullandıkları bilim diline ait her gözlem önermesinin değil, yalnız bilimsel çalışmalar için yararlı olacağını düşündükleri sınamaya değer gözlem önermelerini sınamak amacıyla geçici olarak kabul ederler. Sınama sonucunda doğrulanan gözlem önermeleri kalıcı olarak kabul edilir. Gözlem önermesi olmayan bilimsel önermelerin, özellikle düzenlilik ifade eden tümel koşulu bilimsel önermelerin kabulüne gelince, bilim insanları, gene kullandıkları bilim dinine ait her gözlem önermesi olmayan önermeyi değil, yalnız bilimsel çalışmaları için yararlı olacağını düşündükleri sınamaya değer gözlem önermesi olmayan önermeleri sınamak amacıyla kabul ederler. Gerekçelendirme koşulu, metodolojik ve epistemolojik olmak üzere iki ayrı açıdan ele alınabilir. Metodolojik açıdan bakıldığında, bilim felsefesinin amacı, bilim insanlarının kabul ettikleri bilimsel önermelerin bilimsel gerekçelerini araştırıp gün yaşığına çıkarmaktır. Bu gerekçeler, gözlem önermeleri ile öbür bilimsel önermeler için farklıdır. Nitekim kabul edilmiş bir gözlem önermesinin kabulünün bilimsel gerekçesi, o önermenin gözlem veya deneyle doğrulanmış olmasıdır. Şimdi gerekçelendirme koşulunu epistemolojik açıdan inceleyelim. Bu açıdan kabul edilen her bilimsel önermenin gerekçesini oluşturan bilimsel pekiştirmenin bu önermeyi güvenilir kılıp kılmadığı araştırılır. Bu ise bilim metodolojisi çerçevesinde önerilmiş çeşitli bilimsel pekiştirme yöntemleri ve çıkarım kurallarının Güvenirliğinin araştırılması işlemine indirgenir. Güvenirliğin ölçütleri konusunda değişik görüşler vardır. Bazı görüşlere göre güvenirliğin ölçütü doğruluk, bazılarına göre deneyimsel uygunluk, diğer bazılarına göre ise pragmatik ve teknolojik yarardır. Daha önce belirtildiği gibi bir önermenin doğru olması bu önermenin karşılığı olan bir olgunun bulunması demektir. Burada karşılık sözcüğü ontolojik karşılık anlamındadır. Nitekim olgu karşılığı olduğu önermeyi doğru kılan varlıktır. Bu varlığa doğru kılıcı denir. Ve bir önermenin doğru olması bir olgunun var olmasını gerektirir. Bilimsel yöntem bilim insanlarının konusuna giren olgulara ilişkin bilimsel bilgi üretmek ve bu olguları açıklamak amacıyla yaptıkları işlemlerin tümünden oluşur. Bu işlemler fiziksel ve düşünsel olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziksel işlemler gözlem, deney ve ölçmeden oluşmaktadır. Düşünsel işlemler tümden gelimsel ve tüme varımsal çıkarım işlemleri ve bir de hipotez kurma işlemlerinden oluşur. Bir önceki slaytımızda da açıklandığı gibi bilimsel yöntem iki işlem altında inceleniyor. Bunlar, Fiziksel ve düşünsel işlemlerdir. Bu iki işlemin de ayrı ayrı kendi aralarında üçe bölünmekte olduğunu görüyoruz. Fiziksel işlemler, gözlem, deney ve ölçme. Düşünsel işlemler, tümden gelim, tüme varım ve hipotez kurma. Bu kavramı kısaca tanımlamak gerekirse, düşüncenin genelden özel bütünden parçaya doğru gelişen bir yöntemle oluşturulmasıdır. Bütün madenler ısınınca genleşir. Demir bir madendir. O halde demir ısınınca genleşir ifadeleri tümden gelim çıkarım işlemine örnek olarak verilebilir. Slaytımızda tümden gelim çıkarım işlemini 4 ana madde halinde göreceğiz. 1. Geçerli bir tümden gelimsel çıkarım Bilgi arttıran bir çıkarım değildir. Başka bir deyişle, sonucun ifade ettiği bilgi zaten öncüllerinde bulunur. 2. Öncüllere doğru ise sonucu zorunlu olarak doğrudur. 3. Öncüllerini değiştirmeden yeni bir öncü eklediğimizde çıkarımın geçerliliği değişmez. Monotonik olma özelliği. 4. Tümden gelimsel geçerlilik dereceli değildir. Tümden gelimsel çıkarım ya tamamen geçerlidir ya da tamamen geçersizdir. Tüme ise düşüncenin özelden geneli parçadan bütüne doğru gelişen bir yöntemle oluşturulmasıdır. Demir, bakır ve kalay ısıtılınca genleşir ifadesinden bütün madenler genleşir çıkarımına ulaşmak tüme çıkarım işlemine bir örnektir. Aynı şekilde tümevarım çıkarım işlemini 4 ana maddede görmek mümkün. 1. Geçerli bir tümevarımsal çıkarım bilgi arttıran bir çıkarımdır. Başka bir deyişle sonucunun ifade ettiği bilgi öncüllerinde bulunan bilgiden daha fazlasını içerir. 2. Geçerli bir tüme varımsal çıkarımın öncülleri doğru olup sonucu yanlış olabilir. Başka bir deyişle sonucunun doğruluğu öncüllerinin doğruluğundan zorunlu olarak türetilemez. 3. Yeni öncüllerin eklenmesi tüme çıkarımın geçerliliğini tamamen değiştirebilir. Monotonik olmama özelliği. 4. Tüme çıkarım derecelidir. Başka bir deyişle öncülleri sonucunu değişik derecelerde destekler. Bazı tüme çıkarımların öncülleri sonucunu daha fazla desteklerken diğer bazılarının öncülleri sonucunu daha az destekler. Bilimsel yöntemin işlevini şöyle özetleyebiliriz. Bilimsel yöntem, bir yandan bilimsel bilgi üretimi için hangi bilimsel işlemlerin uygun olduğunu, öbür yandan yapılan işlemlerin sonucunu ve önceden kabul edilmiş önermelere bağlı olarak, hangi yeni önermelerin kabul edilebilir olduğunu belirler. Bilim insanlarının bilimsel yöntemin bilgisine sahip olmaları, bu yöntemin öngördüğü işlemleri yapma becerisi biçimindedir. Bu becerinin dayandığı örtük metodolojik ön dayanakların aydınlatılması, Bilim felsefesinin en önemli sorunudur.